Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Daim'in oruç vardı. 1689. Ebu İshak'tan, o da Sıla'dan. Bir gün Ammar bin Yasir'in yanındaydık. Derken kızartılmış bir koyun getirildi. O da buyurun yiyin dedi. Bunun üzerine topluluktan biri kenara çekilip doğrusu ben orucum dedi. O zaman Ammar kim hakkında? Şaban günü mü, Ramazan günü mü? Şüphe edilen Şek gününde oruç tutarsa Muhammed'e isyan etmiş olur buyurdu 1690 Simak bin Harbeden, Şaban ayından mı yoksa Ramazan ayından mı olduğu bana müşkül gelen bir günde sabahlamış ve oruçlu olmaya niyet etmiştim. Derken iklimenin yanına geldim. Bir de ne göreyim o ekmekle bir sebze yiyor. Kahvaltıya buyur dedi. Ben de doğrusu ben orucum dedim. Bunun üzerine o Allah'a yemin ederim ki mutlaka orucunu bozacaksın dedi. Ben onun hiçbir istisna payı bırakmayarak yemin ettiğini görünce sofraya doğru öne çıkıp özür beyan ettim. Çünkü sahur yemeğini bundan önce yemiştim. Sonra ona şimdi yanındaki şeyi yani orucumu bozdurmaya sebep olan haberi getir bakalım dedim. O da bize İbn Abbas şöyle rivayet etti. Aleyhissalatü vesselam o hilali görünce oruç tutun onu görünce orucunuzu açın bayram yapın. Şayet onunla aranıza bir bulut girer de onu göremezseniz ayın günlerinin sayısını otuza tamamlayın. O Ramazan ayına da Şaban'ın son 1-2 gününde oruç tutarak bir nevi karşılama yapmayın. 1691 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam bir gün Ramazanı zikredip şöyle buyurdu. Hilali görmedikçe Ramazan orucunu tutmayın, onu görmedikçe de orucu açmayın, bayram yapmayın. Eğer şayet Hilal sizi bulutlanır da onu göremezseniz onun için 30 gün takdir edin. 1692 Ebu Hureyre'den yine aynı. 1693 yine aynı. 1694 İbni Ömer'den. Aleyhissalatü Vesselam Hilali gördüğünüz zaman Allahu Ekber Allah'ım onu üzerimize güven, iman, selamet, müslümanlık ve Rabbimizin sevip razı olacağı şeylere muvaffakiyetle birlikte doğur. Ey Hilal bizim Rabbimiz da senin Rabbin de Allah'tır. 1695 Talha'dan Aleyhissalatü vesselam hilali gördüğü zaman Allah'ım onu üzerimize güven iman selamet ve müslümanlıkla birlikte doğur amin Ey hilal benim Rabbim da senin Rabbim da Allah'tır 1696 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü vesselam Ramazan hilalinin görülmesinden önce ne bir gün ne de iki gün oruç tutarak öne geçmeyin ancak Ramazan'dan bir iki gün önce oruç tutacak olan kimse sürekli olarak o zamanda oruç tutan kişi ise o orucu tutsun 1697 İbn Ömer'den, Ali, Selahattin ve Selam, Ay ancak 29 gündür. Binan o hilali görmedikçe oruç tutmayın, onu görmedikçe de orucunuzu aşmayın. Bayram yapmayın. Şayet hava bulutlu olursa, onun için 30 gün takdir edin. 1698 İbn Ömer'den, Halk bir defasında Ramazan hilalini görmeye çıkmışlardı da, ben Hilali görmüş Ali vesselama gelerek onu gördüğümü haber vermiştim. Bunun üzerine oruç tutmuş, halka da oruç tutmalarını emretmişti. 1699 İbn Abbas'tan bir devasında bir bedevi Ali salatü vesselama gelip Muhakkak ki ben hilali gördüm dedi. Bunun üzerine Ali vesselam Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şahit eder misin dedi. O evet dedi. O zaman Ali salatü vesselam Bilal halka seslen de yarın oruç tutsunlar buyurdu 1700 Bera'dan ilk zamanlar ve vesselamın ashabından bir adam oruçlu olur da iftar vakti gelip iftar etmeden önce uyur idi ne o gecesinde ne de ertesi günde akşama varıncaya kadar bir şey yiyemezdi Kays bin Sırma el Ensari bir Ramazan günü oruçluymiş İftar vakti geldiğinde karısına gelip yanında bir şey var mı demiş karısı yok ama gidip senin için bir şeyler araştırırım demiş Kays gündüzün tarla ve bahçesinde amelilik yaparmış. Bu sebeple gözüne dayanamayıp uyumuş. Sonra karısı gelmiş onun uyumuş olduğunu görünce mahrum olasıca yazık oldu sana demiş. Derken gün yerya varınca Kays bayıldı ve bu durum aleyhissalatü vesselam'a anlatıldı. Bunun üzerine şu Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Ayet indi. Bundan dolayı sahabeler çok sevindiler. Ve fejri sadıkın beyaz ipliği gecenin siyah ipliğinden ayrılıncaya kadar yiyip içtiler. 1701 Adi Bin Hatem'den Ya Resulullah dedim. Yastığımın altına beyaz ve bir siyah iplik koydum. Ama onlara baktığımda bana hiçbir şey ayrı dolmadı. Aleyhissalatü Vesselam Gerçekten yastığın çok enliymiş. Geceyle gündüz ona sığdırmışsın. Bu Yüce Allah'ın fecdin beyaz ipliği gecenin siyah ipliğinden size ayrılıncaya kadar yiyin için ayetinde sadece geceyle gündüzün Ayrılması demektir. Buyurdu. 1702 NS'den o da zeyt bin sabitten. Biz bir defasında Ali Selamet ve Selam ile beraber sahur yemeği yedik. Ali Selamet ve namaza kalktı. Ezanla sahur arasında ne kadar vakit vardı diye sorulduğunda 50 ayet okunacak kadar cevabını verdi. 1703 NS'den Ali Selamet ve Selam sahur yemeği yiyiniz çünkü Hı. sahur yemeğinde bereket vardır buyurdu 1704 Ebu Kays'dan Ebu Kays dedi ki İbn Amr İbn-i As bize safır yemesi için kendisine yemek yapmamızı emrederdi ama ondan fazla almazdı bunun üzerine bize onu yapmamızı emrediyorsun halbuki ondan fazla almıyorsun dedik de doğrusu ben onu size arzu ettiğimden dolayı emretmiyorum fakat aleyhissalatü vesselam bizim orucumuzla ehli kitabın orucunu ayıran şey sahur yemeğidir buyururken işittim bunun için az da olsa sahur yemeği yiyorum 1705 İbn Ömer'den ve Selam. kim oruca fecl-i sadıktan önce niyet etmezse onun orucu sahih ve faziletli olmaz 1706 Sehil bin Saat'tan aleyhissalatü vesselam insanlar iftarı akşam olunca hemen yaptıkları sürece hayır dolmaya devam edeceklerdir 1707 Ömer'den ve Vesselam, gece gelip gündüz gidince ve güneş batınca iftar vaktine girersin. Merhaba. 1708 Selman bin Amur'dan. ve Vesselam, biriniz iftar edeceğinde hurma ile iftar etsin. Eğer hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Çünkü su temiz ve temizleyicidir. 1709 Zeyd bin Halid el-Cühini'den. ve Vesselam, kim bir oruçluyu iftar ettirirse ona yani oruç tutmuş aynısı yazılır. Bununla beraber bu o oruç tutmuş sevabından da hiçbir şey eksilmez. 1710 Ebuhureyri'den Ali sallallahu aleyhi ve iki defa Visal'dan yani arada iftar etmeyip iki günün orucunu birleştirmek suretiyle peş peşe oruç tutmaktan sakın buyurdu. Asap ama sen visal yapıyorsun dedi. Bunun üzerine şüphe yok ki ben sizin gibi değilim. Muhakkak ki ben gecemi Rabb'ım beni yedirip içirerek geçiririm. 1711 Enes'ten aleyhissalatü vesselam visal yapmayın. Yani arada iftar etmeyip iki günün orucunu birleştirmek suretiyle peş peşe oruç tutmayın. Şüphesiz sen bunu yapıyorsun denildiğinde o şüphe yok ki ben sizin gibi değilim. Muhakkak ki ben yedirilir ve içirilirim. Buyurdu. 1712 yine aynı. 1713 aynı. 1714 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulullah ben yolculuğa çıkmak istiyorum. Bana ne emir buyurursun. Orucu tutayım mı tutmayayım mı? Dilersen tut. Dilersen tutma dedi. 1715 i̇bn Abbas'tan. Ali Aleyhisselatü Vesselam Fethi'yi yola çıkmış ve yolculuğu esnasında El-Kedi'de varıncaya kadar Ramazan orucunu tuttu. İnsanlar duruşlarını tuttu. Sonra orucunu açtı. Bunun üzerine insanlar da oruçlarını açtılar. Böylece onlar aleyhissalatü Selamın fiillerinden en yeni olanı alıp uyguluyorlardı. 1716 Cabir bin Abdullah'tan ve Selam bir defasında bir yolculuğunda derken bir kalabalık görmüş. Orada üzerine gölgelik yapan bir adam varmış. Ne bu? buyurmuş. Bu fenalık geçiren bir oruçlu dediler. Bunun üzerine ve Selam yolculukta oruç tutmak hayırlı işlerden değildir. 1717. Kab bin Asm el-Eşariden Ali Vesselam ve yolculuk doğruş tutmak yapılması kesinlikle istenen hayırlı işlerden değildir. 1718 aynı. 1719 Ebu Umeyye et-Damriden Bir yolculuktan gelip Ali Vesselam'ın ve huzuruna çıktı ve kendisine selam verdim. Sonra çıkmaya yeltendiğimde yemeği bekle Ebu Umeyye dedi. Bunun üzerine ben doğrusu ben oruçluyum ya Resulullah dedim. O zaman aleyhissalatü vesselam gel de yolcu hakkında sana haber vereyim. Muhakkak ki Allah ondan Ramazan orucunu ve dört rekatta farz namazdan yarısını kaldırmıştır buyurdu. 1720 Ubeyd'den El Basra El Gıfari ile birlikte Ramazan'da El Fustat'tan bir gemiye bindik. Derken gemi demir aldı ardından ona kahvaltısı getirildi sonra o bana yaklaştı de. Ben de şehrin evlerini görmüyor musun dedim. O zaman Ebu Basra'da Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden yüz mü çevirdin dedim. 1721 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim ne şeri bir müsaade ne de bir hastalık olmaksın. Ramazan ayından bir gün orucunu bozarsa artık yıl boyu oruç tutsa da yılın tamamının orucu ona ödeyemez. 1722 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim Allah'ın kendisine verdiği bir müsaade olmaksın, Ramazandan bir gün orucunu bozarsa, yılın tamamının orucu ile onu ödeyemez. 1723 Ebahureli günü. Ali Salatin ve selam bir adam gelip mahfoldüm dedi. Peki seni mahveden nedir dedi? Ramazan ayında gündüzün karımla cins münasibet yaptım dedi. O halde bir köle azat etmiyordu. Adam. Bende köle yok dedi. O halde peş peşe iki ay oruç tut dedi. Adam gücüm yetmez dedi. Peki altmış yoksulu doyur dedi. Adam bu kadar yiyeceği bulamam dedi. Aleyhissalatü Vesselam'a o anda bir zembil getirildi. O meseleyi soran nerede? Şunu sadaka olarak ver buyurdu. Adam da benim ailemden daha fakire mi vereceğim ya Resulullah vallaha şu Medine'nin iki kara taşlığında bizden daha fakir bir ihtiyaç ev sahibi yoktur dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam Azı dişleri görünecek kadar gülerek o halde siz ona daha müstahaksınız buyurdu. 1724 Aynı 1725 yine aynı 1726 Ebu Said el-Hadr'den ve Vesselam Bir kadına mutlaka onu yani kocanın izniyle nafile oruç tut buyurdu. 1727 Ali Hureyre'den ve Vesselam Kadın Ramazan dışında kocası yanında bulunuyorken onun izni olmaksızın hiçbir gün nafile oruç tutamaz. 1728 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Kadın kocası yanında bulunuyorken onun izni olmaksızın hiçbir gün oruç tutamaz. 1729 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam oruçluyken hanımlarını öperdi. 1730 aynı. 1731 Cabir bin Abdullah'tan o da Ömer bin Attab'tan bir gün neşelenip coştum ve oruçlu olduğum halde hanımı öptüm. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'a gelip hakikaten ben bugün büyük bir iş işledim. Oruçlu olduğum halde hanımı öptüm dedim. O ne dersin? Oruçluyken ağzında su çalkalasan da bu orucuna zarar verir mi? Bu durumda oruca zarar vermez dedim. O halde neyi soruyorsun buyurdu. 1732 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam hanımından yani Onunla cinsim nasebetinden dolayı cünü sabahlar sonra yine de orucunu tutardı. 1733 Ebu Hureyre'den: Ali sallallahu aleyhi ve sallam: Kim oruçlu olduğu halde unutup da yiyip içerse orucunu tamamlasın. Çünkü onu ancak Allah yedirip içirmiştir. 1734 Ebu Hureyre'den: Ali sallallahu aleyhi ve sallam: Biriniz oruçlu olduğu halde unutarak yediği veya içtiği sonra da oruçlu olduğunu hatırladığında orucunu tamamlasın. Çünkü onu ancak Allah yedirip Içilmiştir. 1735 Ebu derdadan Ali Selam ve Selam kustu ve bunun üzerine orucunu açtı. Sonra ben Dimashk Camii'nde Sevani ile karşılaştım ve ona bunu anlattım. O da doğru söylemiş. Ona abdest alması ve ağzını yıkaması için bu seferki abdest suyunu ben dökmüştüm dedi. 1736 Ebu Ali Selam ve Selam orucunun ağzına istemediği halde kusmuk geldiğinde ona o günün orucunun kazası gerekmez. Ama iradesiyle kasten kusarsa onu o günün orucunu kazası gerekir. 1737 Şeddat bin Efs'ten. Anı sallat ve selam ile birlikte Ramazan'ın 18'inde bir yerden geçtikleri sallat ve selam aldıran bir adam gördü. Bunun üzerine sallat ve selam kan alanda kan alınan da orucu bozmuştur. 1738 Sevban'dan birer eve sallat ve selam El-Bakı'da yürüyordu. Bir de gördü ki bir adam kan aldırıyor. Bunun üzerine kanalanda kendisinden kan alınan da orucunu bozmuştur. 1739 Ebu Ubeyde İbnül Cenâr'dan. Ali sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu onu yarıp yırtmadıkça zedelemedikçe onun için bir kalkandır. 1740 Ebu Numan el Ensari'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem dedem ben ona getirmiş. O da başını okşamış ve şöyle buyurmuş. Gündüz oruçlu iken gözüne sürme çekme gece ise ismitle gözüne sürme çek. Çünkü o görmeyi aydınlatır. Kılları bitirip büyütür. 1741 Selemeden şu ayet yani o orucu tutmaya gücü yeten ama tutmayanlar üzerine bir yoksul doyumu fidye gerekir ayeti nazil olduğunda oruç tutmayı fidye vermek isteyen kimse de böyle yapardı. Nihayet o ayetten Sonraki ayet nazil oldu da onun hükmünü yürürlükten kaldırdı onu neshetmek. 1742 Ümmü Haneden Ali vesselam bir gün kendi oruçtayken yanına girdi derken içinde içilecek bir şey bulunan bir kap getirildi o da içti. Sonra kabı kendisine vermiş kendisi değişti. O zaman Ümmehane orucu bozduğunu ne yapması gerektiğini sordu. Ali Selatü vesselam şayet bozduğun bu oruç Ramazan orucunun kazası ise yerine bir gün oruç tut nafile ediyse onu istersen kazayet, et istersen kaza etme. 1743 Ümmühaneden yine aynı 1744 Ebu Hureyri'den a.s. biriniz oruçluyken yemeğe çağrıldığı zaman gerçekten ben oruçluyum desin 1745 Ümmü Umar'a bin kaaptan. Ali sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun yanına girmiş. O da ona yiyecek getirmesini istemiş. Yiyecek getirince Ali sallallahu aleyhi ve sellem ona yiyin demiş. Bunun üzerine o doğrusu ben oruçluyum demiş. O zaman Ali sallallahu aleyhi ve sellem şüphe yok ki oruçluğunun yanında bir şey yenildiği de yiyenler yemeklerini bitirinceye kadar melekler ona hayır dua ederler. 1746 Ümmü Seleme'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayı hariç hiçbir ayı tam olarak oruçla geçirdiğini görmedim. Çünkü o bu ayı peş peşe gelen oruçlu iki ay olmaları için Ramazan'a bitiştirirdi. O bazen bir ayda o kadar oruç tutardı ki biz artık o hiç orucunu açmayacak derdik. Bazen de o kadar orucunu açardı ki biz artık o hiç oruç tutmayacak derdik. 1747 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Şaban'ın yarısı olunca oruç tutmaktan kendinizi alıkoyunuz. 1748 Ebuhureyri'den yine aynı. 1749 İmran bin Huseyn'den Ali sallallahu aleyhi ve selam bir adama bu ayın sererinde oruç tuttun mu? O da hayır dedi. O zaman Ali sallallahu aleyhi ve selam Ramazan orucunu bitirip açtığın zaman iki gün oruç tut buyurdu. 1750 Cübeyr'den o da İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve Ramazan'dan başka hiçbir ayı tam olarak oruçla geçirmemiştir. Gerçekten oruç tuttuğunda biri hayır vallahi o artık hiç orucunu açmayacak diyecek kadar fazla oruç tutardı. Orucunu açtığında ise biri hayır vallahi o artık hiç oruç tutmayacak diyecek kadar fazla orucunu açardı. 1751 Mutarif bin Abdullah ibni Şihir'den. O şöyle dedi. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında senenin her günü daima oruç tutan bir adamdan bahsedildi de bu adam ne oruç tutmuş ne oruç tutmamış buyurdu. 1752 Ebu Hureyre'den, dostum Hz. Peygamber bana hiç terk etmeyeceğim üç şeyi yani mutlaka vitir namazını kılarak uyumamı, her aydan üç gün oruç tutmamı ve kuşluğun iki rekat namazını bırakmamamı tavsiye etti. 1753 aynı, 1754 Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, ak günlerde oruç tutmak, senenin her günü oruç tutmak iftar etmek demektir. 1755 Cafer'den Cabir'e Cuma günü Emen ettim dedim O da evet Şu Kabe'nin Rabbini andı ki Onu yasakladı dedi 1756 Esamma denilen Abdullah bin Dusur'un Kız kardeşinden ve Vesselam size farz kılınmış olan oruçlar hariç cumartesi günü nafile olarak nafile oruç tutmayın. Şayet biriniz sadece şunun gibi bir şey veya bir ağaç kabuğu bulsa da onu bile çiğnesin oruç tutmasın. 1757 Usame'nin azaltısından Usame Vadil Kura'da kendisine ait bir mülke giderdi de pazartesi ve perşembe günleri yolda nafile oruç tutardı. Bunun üzerine ben kendisine dedim ki Ni, niçin yolculukta pazartesi perşembe günleri oruç tutuyorsun? Halbuki sen yaşlandın ve kuvvetten düştün, bünye zayıfladı. Dedi ki muhakkak Ali sallallatı ve selam pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Şüphe yok ki insanların amelleri yüce Allah'a pazartesi ve perşembe günleri arz olur. 1758 Ebuhureyden Ali sallallatı ve selam pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Ben kendisinin için bu günleri oruç tuttuğunu sordum. Şüpoyu, şüphe yok ki ameller yüce Allah'a pazartesi ve perşembe günleri arz olunur buyurdu. 1759 Abdullah bin Amr'dan Ali sallallahu ve Allah'ın Celle celalinin en çok sevdiği nafile oruç Davut'un tuttuğu gibi tutulan oruçtur. O bir gün oruç tutar, bir gün orucunu açardı. Allah'ın en çok sevdiği nafile namazda Davut'un kıldığı namazdır. O gecenin yarısını namazda, üçte birini uykuyla, altıda birini ise tesbihatla, subhanallah demekle Allah'a zikirle geçirirdi. 1760 Ebu Sa'id el Hodr'dan, Ali sallallahu aleyhi ve iki günde Ramazan bayramı günüyle Kurban bayramı gününde oruç tutmak yoktur. 1761 Ebu Eyüp'ten, Ali sallallahu aleyhi ve kim Ramazan orucunu tutar, sonra buna şevvalden 6 gün oruç eklerse, işte bu bütün sene oruç tutmak demektir. 1762 Sevbandan 10 aya mukabil 1 ay, onlardan sonra da 2 aya mukabil 6 gün oruç tutmak, işte bu yılın tamamını oruçlu geçirmek demektir. Ramazan ayını ve ondan sonraki 6 günü. 1763 bir adam Hazreti Ali'ye geldi. Ona Ramazan ayından sonra kendisinde oruç tutacağı bir ay sordu. Ali de bana bunu bir adamın Aleyhisselatü Vesselam'a Ramazan ayından sonra yılın hangi ayında oruç tutacağını soruşunu işitmemden sonra hiç kimse sormadı. Ali Vesselam ona Muharrem ayında oruç tutmasını emretti ve muhakkak ki bu Muharrem ayında Allah'ın bir topluluğun tebessini kabul etti ve yine onda bir topluluğun tebessini kabul edeceği bir gün vardır. 1764 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu ve Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Allah'ın Muharrem adını verdiği ayında tutulan oruçtur. 1765 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu ve Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Muharrem orucudur. 1766 İbn Abbas'tan Ali sallallahu ve Medine'ye Yahudiler aşırı gününde oruç tuttuklarıken geldi. Derken onlara bu arucun sebebini sordu. Onlar da bugün Musa'nın Firavuna galip geldiği gündür. Bunun için bugün de oruç tutarız dediler. Bunun üzerine Siz Musa'ya daha layık, daha yakınızsınız binaenaleyh siz de bugün de oruç tuttunuz buyurdu. 1767 Ayşe annemizden Ali Salatü vesselam ashire günde oruç tutar. O günde oruç tutmayı bize emrederdi. 1768 Seleme İbnül Ekva'dan. 1770 Ayşe annemizden. Aşire günü Kureyş'in cahiliye döneminde oruç tuttukları gibi bir gündü. Aleyhisselatü Vesselam'da Medine'ye geldiğinde o günde oruç tuttu ve o günde oruç tutulmasını emretti. Nihayet Ramazan orucu farz kılınınca farz kılınan oruç Ramazan ayı oldu ve Aşire günü farz olarak oruç tutmak terk edildi. Ondan sonra Dileyen o günde tuttu, Dileyen o günde oruç tutmayı bıraktı. 1771 Ukbe bin Amr'dan Aleyhissalatü Vesselam Arife günüyle teşrik günleri biz Ehli İslam'ın bayramlarıdır. Bugünler yeme içme günleridir buyurdu. 1772 e, İbni Ebu Necih'den o da babasından. İbni Ömer'e Arife günü orucu soruldu da ben ve Vesselam'la beraber oruç yaptım. O bugün oruç tutmadı. Ebu Bekir ile haç yaptım. O bugün de oruç tutmadı. Ömer ile yaptım tutmadı. O bugün de oruç tutmadı. Osmanlı yaptım. O da bugün de oruç tutmadı. Ben de ne bugün de oruç tutuyorum ne de bugün de oruç tutulmasını emrediyorum ne de bundan men ediyorum. 1773 Bişir Bin Suhayn'dan Ali bir adama teşrik günlerinde şöyle bağırmasını emretti. Gerçek şu ki cennete ancak mümin kimse girecektir. Bu teşrik günleri yeme içme günleridir. 1774 Ebu Mure'den bir gün o eve bir gün o Abdullah bin Amr, Amr bin As'ın huzuruna girdi. O gün Kurban Bayramı'nın birinci gününün ertesi günü veya ertesi gününden sonraki günde, Amr onlara bir yiyecek ikram etti. Bunun üzerine Abdullah ben oruçluyum dedi. O zaman Amr orucunu boz. Çünkü bu günler Aleyhisselatü Vesselam bize oruçların açılmasını emrettiği, bizi oruçtan men ettiği günlerdir. Bunun üzerine Abdullah orucunu bozup yedi. Ben de onunla birlikte yedim. 1775 i̇bn Abbas'tan bir kadın hacca gitmeye nezletti. Sonra bu nezir Hacını yapamadan öldü. Bunun üzerine kardeş Aleyhisselatü Vesselam'a gelip bunu sordu. Aleyhi Vesselam da ona onun bir borcu olsaydı onu öder miydin dedi. O da evet dedi. Aleyhisselatü Vesselam da o halde Allah hakkını ödeyin. Çünkü Allah Azze ve Celle vefa gösterilmeye daha layıktır. 1776 Ebu Hureyre'den ve Vesselam and olsun ki oruçlunun ağız kokusu Allah Azze ve Celle katında mis kokusundan daha hoştur. Oruçlunun iki sevinci vardır. Orucunu açtığında Allah'ın bir emrini yerine getirmiş olmaktan dolayı bir sevinç. Kıyamet gününde Allah'ın mükafatına kavuşmuş olmaktan dolayı bir sevinç. 1777 Ebu Kureyre'den ve Selam. Yüce Allah buyurur ki Ademoğlunun her ameli, her ameli kendi içindir. İyilik de 10 mislinden 700 katına kadar karşılık görecektir. Ancak oruç hariç. O benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Çünkü o benim için yemesini ve cinsi ağrısını terk eder. Benim için içmesini ve cinsi ağrısını bırakır. Binaenaleyh o benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. 1778 Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam oruç kalkandır duyurdu. 1779 NS'ten Ali ve vesselam insanların yanında orucunu açtığı zaman şöyle dua buyururdu. Yalnızda oruç tutanlar oruçlarını açsın. Yemeğinizi iyi kişiler yedi ve üzerinize rahmet melekleri insin. 1780 İbn Abbas'tan Ali salatü vesselam başka günlerde yapılan hiçbir amel zilhi ilk 10 gününde yapılan amelden daha faziletli değildir. Allah Azze ve Celle yolunda cihat da mı denildi? Evet. Allah Azze ve Celle'nin yolunda cihatlar Sadece canını ve malını Allah Azze ve Celle'nin yolunda cihada çıkarıp da hiçbir şeyi geri getirmeyen adamın cihadı hariç buyurdu. 1781 İbn Abbas'tan Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle katında kişinin kurban yani zilhi çayının ilk 10 gününde yaptığı bir hayırdan ne daha iyi ne de sevabı daha büyük hiçbir amel yoktur. Cihatta mı diye soruldu. Evet cihatta. Sadece canını ve malını Allah ve Azze ve Celle yolunda cihada çıkıp da bundan hiçbir şeyi geri getirmeyen adamın cihadı hariç buyurdu. 1782 Ebu Hire'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan geldiği zaman Gün rahmet kapıları açılır cehennemin kapıları kapatılır şeytanlar da bu kahlarla sağlam bir şekilde bağlanır 1783 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim Ramazan'ı sevaplı olduğuna inanarak ve sadece Yüce Allah Azze ve Celle'nin rızasına lütfunu umarak ihya eder ibadetle geçirirse onun geçmiş günahları bağışlanır Kadir Gecesi'ni ihya edeninde geçmiş günahları bağışlanır 1784 Ebuzerd'den Ali Selat ve selam ile beraber Ramazan ayı orucunu tuttuk. Ama 7 gün kalınca bize bu aydan hiçbir şey nafile kıldırmadı. Sonra Ramazan'ın bitimine 7 gün kaldığında bize gecenin 1/3'ü geçinceye kadar nafile namaz kıldırmadı. Ramazandan 6 gece oldu yine nafile kıldırmadı. Ramazan'ın son 5. gecesi olduğunda ise bize Gecenin son yarısı geçinceye kadar nafize, nafile namaz kıldırdı. O zaman biz ya Resulullah bu gecenin geri kalan kısmında da nafile kılsaydık dedik. O şöyle dedi. Şüphe yok ki bir adam imamla beraber o namazından ayrılıncaya kadar namaz kıldığında bu onun için bütün geceyi namazdan geçirme sayılır. Sonra Ramazan'dan sonra dördüncü gecesi olduğunda yine bize nafile namaz kıldırmamıştı. Ramazan'ın sonundan üçüncü gecesi olduğunda ise ailesini, kadınlarını ve halkı topladı bize felahı kaçırmaktan korkuncaya kadar mafile namaz kıldırdı. Yani safır yemeğini kaçırıncaya kadar. 1785 aynı 1786 Ebu Kureyre'den Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girerdi. Vefat ettiği yıl ise 20 gün itikaf yaptı. 1787 Safiye Binti Huyey'den o Ramazan'ın son 10 günde Mescid-i Haram'daki itikafe esnasında kendisini ziyaret etmek üzere Ali vesselam'ın yanına gitmiş ve onun yanında bir müddet konuşmuş, sonra kalkmış, ayrılmıştı. 1788 Ubade İbnü Samit'ten bir gün Ali Salatü vesselam bize Kadir Gecesi'ni bildirmeyi isteyerek yanımıza çıka geldi de Müslümanlardan iki kişi bu esnada münakaşa yapmışlardı. Bunun üzerine Ali vesselam Muhakkak ki ben size Kadir gecesini haber vermeyi isteyerek yanınıza çıka geldim. Ancak falandan falan arasında bir münafışa vardı. Bu sebeple Kadir gecesine dair bilgi benden alınıp kaldırıldı. Belki bu daha hayırlı olur. Artık siz onu Ramazan'ın son 10 gününde tek olan gecelerde arayın. 1789 yine aynı 1790 Muhakkak ki Aleyhisselatü Vesselam Kadir gecesini Ramazan'ın son 7 gününde arayın buyurdu. Evet, dariminin oruç babları da burada bitti. Bundan sonraki bab Haç ki kitabı olacak inşallah.